Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz iman ve istikamet. Önce her şeyin başı iman. İman cennete girilemiyor. Uhud harbinin en kritik anında Yahudi geldi. Dedi ki, Ya Allah. Hemen de cihada gireyim mi? Önce iman edeyim. Yani savaşın en kritik anında. Bu yüzden Aleyhisselam Hazretleri, önce iman et sonra cihada et. Demek öyle bir kritik anda bile öyle bir zamanda bile önce iman gerekiyor ondan sonra da amel-i salih gerekiyor. İstikamet müstakim olma Dost olma. Yani Allah'ın bu yolda olma. Bu abi kolay değil. Kolay değil muhteremler. Bu işi ne yapıyoruz? Her gün beş rekat namazda, her rekatın elinde, her rekatında bir mele yalvarıyoruz. Esri de billah. İyi dinler sıradır, müshakır, diyor. İyidine sırat al müstakıyım. İyidine, evet eyle, ulaştırır. Ne yap bize? Niye? Sırat al müstakıyım doğru yola. Bakın, günde kırk defa, kırk defa namazda mutlaka fatih okunuyor. Harifede vacip, diğerlerinde farz değil mesela Bir zamanlarda, zamanında, yani asıl zaalette uzak kabileden heyet gelirdi bir dinim evreye. gelirdi. Henüz İslam'ın yeni yelma başlayacağı bir dönem, sakip kabilesi vardı uzak bir dinim evreye. Bunda geldiler. biri de adı süper Abdullah. Fesu'lu Müslüman oldular bunlar. Biraz Medine kaldılar. Böyle bir heyet, temsilci, uzak kabileler Medine'ye gelince, orada Medine'de kalırdı biraz böyle. Yani İslam'ı öğrenmek için kalırlardı. Tabi dönüşlere şimdi geldi. Zekil Allah bin Süleyman Hazretleri, Ya Allah haddesini bir emin Altasın biri. Yarısı bana öyle bir şey istiyor ki ona yaşam boyu sarılayım. Hadis ne bir emir. bana yani son bir nasihat. Gelmişim onda daha az da benimle öyle ama tabi sahibi oldum böyle. Sahibi olduğumu gün açıldı mı tabi İslam açı gönlere. Tegamızın son bir nasihat ama özür işte özdür kısa nasihat işte böyle. Ona yaşamı sarlayım. Kalesi vesilem bu teğamız. Kur'abiyallah Allah, mi takipmiyordu? Allah Rabbim de amcayalıyor. Sana mı takip ol? Yaşam hayatında uygula bu dersler. Demek ki hepsi bu. Mesela konu lazım gösterenler önce Rabbi Allah geliyor. Peki bir insan böyle basa ne olacak şimdi tabii? Her şeyin bir karşılığı var her şeye. İslamda böyle. Her şeyin karşılığı var böyle. Leren bize buyuruyor: Fusü Tulay 30 32'de. Sonra im, İkarabu Allah. İnne leziine kalu. Rabb Allah. İnnellezine inni kesinlik ifade ediyor. Mutlaka muhakkak ki. Ellezine şu insanlar kalbu deler Rabbin Allah diyeceği. Allah bizim Rabbimiz deyip hakaret ediyorlar. Bak Allah cebrail Rabbimiz diyorlar da. Men Rabbike. Rubiyet. İlk sualı kabirde kişi kabire girince bizi örtülünce iki melek geliyorlar. Ne diyorlar? Men Rabbike. Rabbin kim bak. Rabbin kim? Önce Allah'ın cile Cali, rubiyetini kabullen rubiyet Yaratan, yöneten, eğiten, geliştiren böyle. Yani bütün Allah-u Teala'nın Eğitiminde, üretiminde. Yaptı. Ana karnındaki yavru, bir cenni diyorlar bana böyle. Ana karnında. İki hücre birleşti, küçük bir şey oldu böyle. Onun aşama aşama yaratılışı, onun rızkı, her şey nedir? Allah ruhu bitir bana böyle. Yani bütün alem, melekler dahil, Allah'ın cenni Öyle terbiyesi de eğitimde bütün varlıklar. Yani Allah-u Teala bütün, malik, bütün maliki aynen Rabbi böyle. Her şeyi görüyor, her şeyi biliyor, her şeyi işitiyor bir de her şeye gücü yetiyor. var. böyle. Huvveti mutlak Mutlaka bu bir böyle. Yani kesin hakimin egemenlik böyle. Kesin böyle. Mevlamı ile riyaz ettiler böyle. Füm meslekami bundan sonra da müstakip oldular Mevlamı Önce bunu dediler. Bunu kabullendiler. İşlerini sindiriler bunu. İşe sindirme bunu. Gönle sindirme bunu. İnsanlar bir meleki haline gelmesi insanda. İnsanlar meleki haline gelmesi. Allah ruhu biyeti böyle. Bir insan daraldı. Sıkıştı. Ve ane bir olay oldu. Bir şey oldu. Şimdi diyor anda eğer hemen Allah diyorsa Celle Cale'ye Yemut. Ama anne falan derse bağırırsa diyorsa bu insan gafiyormuş. Yani işe daha sindirememiş. Böyle. Kişi giderken yolda ayağı takıldı. İşe birdenbire Arabanın freni yaptı. İnsan birine çarptılar. Aile bir bir şey olay oldu. Hemen aklına, gönlüne yani eline olmadan gönülden Allah derse Cercali'ü uyumudan böyle. İşte bu hale gelen kişi ne yapacak kabreye girince de o da ani bir olay kabirde evvel. Yani. Anında iki karşısına fırladı. Çiftçiler gibi çaktı çıktılar. Ben Rabbüke ne der? Şöyle Allah'dan. Allah'a demliyordur. İstikametdir istikamet. Doğrulurken doktor yoluma önce imanda, inançta, inançta. Böyle insan vardır, ameli çoktur. Yani çok namaz kılar, lahmede kılar, oruç çok dar, çok konu okur, çok zikreder. Ama istikameti bozuksa onlar boşa şey böyle. Önce imanda, inançta istikamettir. Önce doğru olmak böyle. Bu nedir? ehl ve Cemaat olmak. ehl Cemaat yolu. Yani Peygamberimizin, Esra-ı İkram'ın gittiği yol. Tabi her zaman yani, sabık olmuş, sabıkla her zaman olmuş bunlar böyle. Birimizde tabi daha fazla bunlar. Oluyorlar. İşte Allah korusun, eğer insanın gönlünde, ruhunda istikamet yerleşmiyorsa bu ruhuna hem kişi aldanır böyle. Bir ekranda bir sabuhi dinler, ki uygun gelir böyle. Ama din akıl değil mi? Nakil. Acıkayakıl olacak bunlara böyle. Sonra ameli istikamet. Amelde istikamet, yani bilecek, edebilecek, bilecek, edebilecek, müsaabilecek, yatabilecek. Yani yaptığı her iş nedir? Bilmesi gerekiyor. Yani günümüzde bu konu çok zayıf. Uygulanmıyor. Amelde istikamet çok ama çok zayıf. Kişi bilmesi gerekiyor. Mesela namazda. Tekbir almak nedir? Öbilecek şey. Farz, ilk mesela. Ele bağlamak nedir? Sünnettir. Sonra okunan Sübhaneke nedir? Sünnettir. Eruz ve sünnettir. Fatiha'na kadar vaciptir. Çağrı da farzı mı derler. Mesela bir camiye gitti. Vakit olmuş. Ezan bitmek üzere camiye girdi. Kime? Oturuyor. Niye? Niye? Allah'ın salli diye çocuğun birisi icabında. ...oturaya bekliyoruz. Bu nedir? Biladolu. Yani dinde olmayan bir şey yok. Dinde olmayan bir şey böyle. dinimize... resul Emri... ...camiye giden bir kimse... ...vakit girmemişse... ...meşru vakit değilse... ...iki rekat... ...veşit namazı vardır. O derdi... ...veşit adı. Nedir? Yani cami giden kimse... Hanefi'de bu. Şafi'de her zaman kılınıyor tesbül. Her zaman kılınıyor Şafi'de. Hanefi'de cami girdi zamanlar vakit girmemişse mekru vakit değilse. Mesela akşam az önce gitti. Allah kralımda çekince gitti. Ama onlar bile kılılmaz. Oturu bu şekilde. Öğün namazına az kala gitti. Yani mekru vakittir. İstivada göre Çüktepe'de. İkindiye erkence gitti. Yatsiye keçe gitti ne yapar? Her vakıda girmemişse iki yatamak mı oturması gerekiyor böylece. Bu sünnet olmaz. Namaza gitti, ama vakit girilmiş, hezana okunuyor böyle. Vakitte girmiş, O ne yapar? Ayakta bekler bu denli, oturmadı böylece. Böyle. Oturmadan önce bu namaz kıması gerekiyor böyle. Bir insan namaza gitti, camiye gitti, vakit girilmiş. Hayatlar bir şey bekler. Ezan biterse. Yani aslında o cihanda okulun ezanı beklerken dineme gelir aslında böyle. Yani bu ezan geçirse aslında belki sistemlerde. Ama cemaatle karşı, o gürültüle karşı ne yapar? Hadi ezanı ayakta dinle bekler. Yani. Dineme de bekler ezanı. Bu sistemlerde. Ezan bitti mi ne yapar? Hemen sünnetliği kadar götürüyor. Şimdi ne yapıyoruz zamanımızda böyle? Yani halk 199'u mu? Cemaat halkın cemaatın. 40 senelik namaz kılan kişi ne yapıyor? Camiye gidiyor. Ezan artık son olmuş, hatta ezan bitmiş. Hep oturuyor ama. Niye oturuyor? Müezzin, cemaattan biri hatta bir çocuk Allah'ıma sallahu muhammede sonu bekliyor. Demene kalkamıyor. İslam'da bir şey yok orada Bidatı seyye hemen bu işle savaşları bir getiriyor. Getiriyor ama eğer bu dinde bir kural olarak konuşsa o zaman da seyye olmadı hem de. Ama ezanat tarihinden işinden 10 kere geç savaşıyor. Bunun bir zararı yok mu? Ama sürü kılmaz işin ayağa kalkınması için bu bir kural olarak konuşsa dinde olmamışsa olmamış yeni bir kural olarak konuşsa o zaman da seyye olmadı. Demek ki her Müslümanı muhteremler yaptığı işi bilmesi gerekiyor böyle. Yaptığı iş nedir? Buna bilmesi gerekiyor bunların. Mesela bir de kutuma hafdıyorlar. Haf doğum gününden bir şey diyorlar. Tek Beziremi ismini de. Kulak vermediğim işi muhteremler. Bu da neden muhteremler? Allah aşkına düşündü bak. Allah aşkına muhteremler ya. Var mı dinimizde böyle bir şey böyle? Hangi kitapta bu böyle? Hangi kitapta var muhterem? Havsı saadetten beri böyle bir şey yoktu efendim böyle. Günümüzde geliyor dünyada bu böyle. Tek Türkiye'de böyle. 28 şubattakiler, o paşalar bunu korudular böyle. Amaçları farklı ama böyle. Yani yılbaşı, eleneceği, hükümetin sonuçları, niyeti bu dünyanın işleri de böyle. böyle. Kutlu haftaları tembile, kristin yılbaşı yapmak niyetleri vardı bunlar hem böyle. Ama ne oluyor muhtemelen? Her taraftaki kutlu haftaları, dua haftaları, şunlar, bunlar, e, bu nedeni muhtemelen? Bilad-ı seyyiye bu arada. olmayan bir şey. Dinde olmayan bir şey bunlar böyle. Şimdi gelelim inşallah. Bir kimse, bir Müslüman, bir insan Allah cilal cilal Rabbim de inandı buna, rubiyetine. Ben o yarattı. Rızkımı överiyor. Beni görebiliyor. Ona döneceğim gene ben. Inandı buna. Allah Rabbil Alemin'dir. Alemini yaratan, yöneten, yönelendiren tek hakimi O'ndur böyle. Sümme sekamı sonra da müstakim oldu. İstikameti dostları oldu. Bir insan yanlış yola girdi mi, ne kadar hızlı girense, yere giderse dönüşü o kadar zordu muhtemelen efendim. Bu madde de böyle. böyle. İnsan arabasıyla mesela bir yere gitti. önde iki yol, üç yol çıktığında böyle bir işaret yok, tabela yok. Söyle bir insan bulamadı. Tahminen bir yola gir de böyle. Hızla gidiyor arabasıyla. Yolda güzel. Suyu almayamış olur ama tekrar bu dönüşü var muhtemelen böyle. Niyese Allah kur'suyu İslam'dan çıkıp da başka olarak saptı mı da o zamanlar kalbinde tek teşkil olması gereken. Kafasına böyle geleşir. Hukuk adamı kişi bunlara döneceğim. Tecniz dili aleyhimül melekah bela veriyor. Tecniz iner. Burada Tenzili gelmedi. Arap bakları çok farklı bazı arasında. Yani aynı kelimede bir harfin inamesiyle anla çok değişir. Tenzili olsa iner. Bu da günü tetenez zili, tekelli bağı deniyorlar böyle. Yani peyder pey böyle böyle. Biri böyle. Ali, Yemin, Ay, melekler böyle. Aleyh-i onu melekler gelirler böyle. Ne zaman geliyor onlar? Üç hal geliyor müfessirler her sefer. Üç hal geliyor böyle. Biri ölüm vaktinde artık ecel yastığına, başına koyduğu, ecel terni dekmeye başladı, ayağı birbirine artık karıştı, dünyadaki artık göz perisi başladı, o aleme dönemi başladı, o zaman yanla yanına gelirler. Orada merak etme, çoğu olmuş oluyor. Kaç tane geliyor? Burada sayı yok. En aşağı, üçten başta Arapça'da. Yani en aşağı üç tane geliyor. geliyor. Yani daha fazla gelebiliyor melekler. Buna yardım ediyor meleklerden hatırlayan Önce bu melekleri görünce içinden bir korku gider. Bir göre bir rahatlık birer melekler bu Yardım ederler melekler. İkincisi, kabre kurup da cama dağıldığı zaman kabre girdi, üzere örtüldü, cama attı bu şu gidiyorlar böyle. Kimse kalmıyor, kalmayacak mı? Hepimiz yoksa böyle. O zaman ne oldu melekler? Kabre geliyorlar. geliyorlar Üçüncüsü, İkinci surdan sonra kabirler çatlayıp da içindeki insana ayak kalkarken yani kabrin çıkıp kalkır zamanlar. Yine nete geliyorlar. O an çok hokum muhtemeler böyle. Çünkü ikinci sura yakın bütün ruhlara uyku örecek ruhlar. Uyku verecek, bütün ruhlara böyle. İkinci sur yakın. İlk surda Kıramet Kopya'dan böyle. Her şey mahvoluyor, helak oluyor. Madde başka madde dönüşüyor. Tek canlı kalmıyor. İlk surda. Aradan bir zaman geçecek materyaller. Yer Diğer gök yok muhtemelen. Yıldızlar dağıldı. Güneş dağılmayacak durulacak Ve la bir İzheş şemsi kuvret muhtemelen. Yine güneş lazım, mahşer olacak böyle. Gözde dağılacak. Dağılacak, güneş tekrar olacak, durulacak. Şimdi i̇şte güneş aşırı ıslan dolayı atılma severs halde, geniş. Soğuyacak olacak, atılma birleşecekler, çekim kuvvetiyle güneş, küçülecek güneş böyle. Kararacak ama. İşte bu her böyle işte böyle. İşte iki günlük surla beraber, hem güneşe eski gücün daha fazla güç verilecek. dünya zaten büyüyecek o zamanlar. Tam böyle kabrine kalkma anında kim dünyada Allah Rabbim dedi? Bunu altına yazdı, gönlüne yazdı, kalbine yazdı böyle. Uş unutmadı bunu böyle. Allah Rabbim diye Allah inandığı iman gereği ve istikametin dostu oldu. Allah yoluna gelmiş abi böyle. Bu haram mı? Tamam ona kaçtı. Böyle. Kaçtı böyle. Şimdi i̇şte mesela biz arabaya giderken e, bakıyoruz yolda bir çukur var. değil mi? Suresinde çeviriyor. Şuraya girmeyeyim diyorum ben. Kır, oraya geliyor. Buraya kırıyor. Nedir bunlar böyle? Bazı çukur daha büyük derindir. Bazı daha küçüktür. Büyük çukur harama örnek. Küçüğü de mekul örnek verecek. E olur, şubu olur. Kişi bakar böyle, yani mülk olduğu kadar şöyle kaçar böyle, şükür edeyim. Kaçar böylece hayatın bir böyle olması gerekiyor. Derim, derim. Bir şeye haram mıdır, fina mıdır, ona kaçma gerekiyor. İcabında o, o cemaatten toptan kalkma gerekiyor. Derim, derim. En zor anımız kabirden kalkış anı muhteremler. Ölümde korku, ölümde dehşet ölümde böyle. Ölüm acısı, can de çok zor, çok zor. Ama bu ölünceye kadar bu şekilde zahmetler. İşte öldü mü, o bitiyor madde. Kabirde de azam soracağım kabirde, ama o da geçeceği. Kabirden kalkış. Her ruh uyudu böyle, uyutulur böyle böyle bilinci harekete getirir sıra beraber, ruhlar. İkinci sırada beraber olacak ruhlar derinden. Uykudan kalkar gibi böyle mahmurlu bekleyen yani, tamir semaali diye bu şekilde her ruh bedene gelecek. Her ruh böyle. Nasıl buca bedenini? Ve karıncalar mı demek? Karıncalara grup grup karıncalar demek. Grup grup karıncalar. Böyle. Her grubun başı yuvası vardır. Böyle. Hatta bazı yuvaları yakındır karıncaların böyle. Yer altında. Yakındır böylece. Yem almak giderler böyle. Tek sıra böyle. Disiplinde böyle, böyle. Yani özel eğitilmiş gibi böyle karıncaların böyle. Tek sıra imanlar böyle. Hiç şaşmazlar böyle. Tek giderler. Yem taşlar yuvalarına. Her karınca kendi yuvasına gider der. Her arı her arı gider. Şeytan bal nektar alır. Her on ne yapar? Kendi kovana gelmaktan böyle. Kovan. Birincisi kovam var. Yüzlerce kovan var. Hatta binlerce kovan var böyle. Her kovası birbirine benzer. Her ne yapar? Kendi kovana gelmaktan Şimdi Kim bunulara uygulayan, program yapan? Allah'ın cevabı ya. O arının beynine bunu yükleyen. Kim bu ne? Karın çeken, beynimi yükleyen kim bunlara verecek? Hüttat geliyor bunlara mühtemelen. İşte bunun gibi olacak? Her ruhta gelecek bedenle girecek o mühtemelen. Beden yaratılır yer altında. Kastep, panca, patis, badaş, şey yaratılır böyle. Görülmez böyle. Her ruh gelecek bedene girecek ama üfürülüyor mühtemelen. Tabi uykudan kalkan ruhlarda bir korku halik yani böyle bir şok insanlar da tekrar olacak olacak bu. O zaman yine bunun yanına melekler gelecekler. Peki ne yiyecek melekte şimdi? Orada ölürken nazarda, Üç yerde. Ellate tehafu ve la tahseni. Önce korku. Ellate tehafu. Elle aslında en la. En ve En bir en anlamına geliyor. Sayın Selam geliyor. İdga buluyorlar mı? ''Ella tehafı, sakran, korkma, korkma'' bakıcı. Demek ki ölüm anında korku, ölüm anında. Kişi artık öleceğini bildi, o alemle artık bağlantı kurmaya başladı, işleri görmeye falan başlıyor kendisine, o anda kişide işte bir korku olur, korku. Nedir? İmanı kurtarma korkuldu olur, o kurtarma, korkusu böyle. Şeytan var, şunlar bunlar var. Yankeesler var böyle, yol baya panara var, korku böyle. Acaba hayatım boşla mı geçti? Acaba Rabbinle razı oldu mu? Acaba Rabbin okulu yapabildim mi acaba? O anda korku, pişmanlık anı yani vermiyor. Pişmanlık olur mu öyle? Bu anda pişmanlık olur. O kadar değişik bir pişmanlık olur, bir korku olur. O zaman birimler dediolar, Ela tehavu, sakın kalkma, sakın kalk. Kabirde, kabir de kabir girdi, kabir kondu. Yine korkuyu kabirin suan sokacaklar. Ayıba ne haber şimdi de kabirinde? Mete gidiyorlar. Ellerde kafu, korkma korkma. Kabirden kalkacak mahşere, yani şey önce korkma bak. Demek ki korku öyle en büyük felaket korkumadı, korkma benden, korku benden. Huzuru kaçırıb benden. Küfürlerle kaptırır, insanı mu? her şeydir bu namle. Arkada ne diyorlar, vela <gülüyor> taseni, hüzünden duydum ben, hüzünden de, köderden de, Niye? Geride kalanlara. Tasma böyle. Yani yapamadım da arkamdan, yapamadığımı diye şey yapmam ben Ah şuna gideceğim buraya deme, üzülme böyle. Yani yaptım diyor böyle. de. Ne bir cennet? Yapana e diyorlar ki, nebir sürü -se sevinir, müjyerenin cennet ile. Erkuntu adın, siz vaadının cennette, siz sevinir, yani cennetlisin diyorlar. Vediyonu böyle. Ölüm anında bizi alıyor onun Melekler, melekler, Allah'ın halis kulları, melekler, saf nur. Bundan kişiye müjyir Ölüm anında bak. Korkma, korkma, sakın ha. Sana korkuyoruz diyorlar. Hüzünle, fedelenme. Allah'ın vaadeti de müjdenetliyle sevin. Sen cennetliyle sevin. Ki aldığı bu müjdeyi ölüm anında en büyük bayramı o muhtemelen. En büyük bayram var. Müjde aldığı meleklerden. Kabre kondu. İnsan, aynı insan ama. Aynı insan muhtemelen. Efendim ölüyor. Neresi ölüyor? Beden ölüyor. İnsan ölmez ki. Ruh ölmüyor. Aynı ruh. Yani görüşçiler yaşayan ruhuna böyle. Kişi kabre konuyor. Hele kabre gidiş var ama kabre dış muhtemeler. Kabre giderken yani çok zor bir an böyle Ona giden kişi için böyle şey. Şimdi ne yapıyorlar? Genelde İstanbul'da biraz da Şişli camisinde yaptılar. <gülüyor> <Yimli yer gülüyor> böyle. Alkış yapıyordu. Şarkılı alkışlar böyle şey. Zavallar, bizler o kişinin çekiyor anne koktuğunu bizler onu böyle. Nereye gönder bunlar bunu? Nereye götürer beraa? Ama ona ver demek ki Allah azze ve ve fatihte ayıp dokunur namazlarını beraber. Size size Yine kabirin kabir işte giderken Mertane korkusu dehşet oluyor mu senin kabir giderken beraber. Şimdi tekrinde biriler muhtemeler asre gidiş. O da farklı ama muhtemeler. giderken de her askere bunu kötü muhtemeler. Evden ayrılması, asre gidiş bayinin mesele bu şekilde. Ama bu geçici gene en yani şu an bir sene günümüzde bu da geçici. İşte kabre giderken de korku vardır. Ne diyorlar? Korkma hüzünlerle Karna kalktı, üzücü yollar. Nahne evliya hüküm, yani ki melekler bizsinin velinin dostunuz diyorlar böyle. Şüa dünya ve ahiret. Dünyada da, ahirette bizsinin dostunuz beraber hissediyorlar. Herkesin yanında çatımayan dışında melekler var, bu tarzı böyle. Melekler de kalte böyle. Kalbin sağ kafanda melek vardı, sonuna şeytan vardı. Her insan kalbinde bu var böyle. Peygamberlere bakın böyle. Peygamber'i etkileyen bir başka haber böyle. Her insanın kalbinde sağında melek, kalbin sağ kapağında melek, sonunda da iblis şeytan var. Mı? Şeytan vardır. Melek hep ilahime tarafından iyiliklere böyle. Mesela sabah işte telefonunu kurduk çalıştık, saat verdik. Telefonu mesela çalıyor. Uyanıyor, hafif gözünü açıyor. Diyor de şeytan tamam yapacağız abi. Yaptı böyle, uyku ağırlığı, ağırlığı ve kendisine, biraz daha bakalım biraz daha böyle. Melek de ama kalktı, yalvarı bulunuyor böyle, böyle. Kalktı, yedi kılı mi acaba? Vakti var, müsait, zamana müsait. Cemaatle erkek melek, cami, cemaatle gibi baktığı asla var böyle. Hep melek, ilhemden götüreyimlere böyle. Birine yardım da gerekiyor, tam Allah işin doğru dürüst bir yerse, melek ilham edin bana, derler. Ne kadar verirsen? Şu kadar da daha fazla da daha fazla ver ver. ver, ver Şeytan da aman sakın verme bak. Sen bu kadar çalışın, çabaladın. Orta bu senin malın o derbe. Sen kazanmın o derbe böyle. Arkadan birine geldi muhtemesine şey gelip şu anda. Bir dekil varmış. Bir cimri. Ama aşırı cimri böyle. Kimseye bir şey veremeyen, yardım ödemeyen ben. Ama zenginmiş ama. Varlıklı. Yapmam yok böyle. Bir atla binmiş, sabahtan namaz da kılıyor tabii, namaz da çıkmış. Atları gezerken böyle bir köyün yanına geçerken bakıyor, köde bir sesler, gürültüler. Bir de yanı kokusu geliyor köyden. Yan, yanı kokusu geliyor böyle. Atını sürüyor, köye geliyor. Bir de bakıyor, bir ev yanmış, kül olmuş, bir şey kalmamış. Keşleri kurtaramamışlar. Yalnız han halkı canı kurtarmış canları böyle. Karı köyler, çocukları, kaç tanışta işte bile. Oturup ağlaşıyorlar. Fakirmiş de bunlar. Başka bir şey yok. Evleri yanmış. Köyde fakir bir köymüş. Ağlaşıyor bunlar böyle. Bunları görünce bu, tabi melek ilham ediyor buna. Bak tam yeri şey bak. Tam tam ama yere böyle bak. Bunlara Eyyub gitti, eşyaları gitti. Fakir fukara bunlar. Çoğuşluğu kral var. Hastaneye cebinde altınlar var. Sen buna bir yardım etmez bunlar böyle. Bakıyor doğru böyle. O niyet için böyle yaklaşıyor. Ama şeyde ağırlık basıcı tam böyle. Vermemesi için böyle. Direktiyor bu şekilde. Veremiyor böyle. Gidiyor, geliyor, veremiyor sefer artık karar vermeye ama ki yani veremeyecek oradan beni çağırıyor. Küy halkından. Arkadaş buraya gelir misin? Be, ne var? Elini sol, ben cemene diyor ya. Al paralar ver. Bunları onlara, onlara ver. Adam bak Allah Allah. Bu elini sakat mı? Eli kötü mü acaba? Yani neyi vermek el eline? Alın diyor. Gülüyor. Arkadaş elim değil sağlam var diyor. Elini veremiyorum ben diyor. Allah'a bunlar yoktu. İşte Herkesin gönlünde melek ve şeytan var bu melekler biz diyanetin dostunuz diyor. Melekler ilham ediyorsunuz denebile. Defile ağaçta anne melekler kişiyi bırakmıyorlar bu denebile bakın. Öteki bırakmıyorlar, kabir yan yana kalıyor her zaman. Alışması gider bakın denebile. Ve kabirden kalkıştı da kabir oluyorlar, maşaya bel gidiyorlar bakın. Aynı melekler hep öyle. Velevküm fîha Özetelim inşallah. Velevküm sizin için var diyorlar şimdi melekler. Fîha o vaad cennette. Allah'ın vaad ettiği cennette sizin var. Ne var cennette? Ma bak. İstime öfzüm var. Öyle şey var ki cennette. Cevşerini fırtıkayım. Nefsinizin ne istiyor? Nefsinizin ne istiyorsa bak öyle bakma Nefsane Efsane cennet meleği. Gayrı böyle. böyle. Nefsinizin ne istiyorsa ne istiyor hepsi var cennette. Bak. Nefsin ne istiyorsa şiyecen de şiyor önüne geliyor böyle. Çalışmak yok, Çabalamak yok. Çarşıya pazara mağd gitmek yok zaten böyle. Elinde alıp getirmek yok. pişirmek yok. Soymak yok. Kesmek, yıkamak yok. Hepsi hazır böyle. Ağaç gün üzerinde tarzında böyle. Şuna bakıyor da can ne istiyor şöyle. Aklına geliyor. Şuna bir muz böyle. Hemen o dal sarkıyor muz böyle. Tam bu kadar böyle. Ama kabuğu yok böyle. Beraber böyle. Saf. Nurdan yapılmış. Alıyor bunu böyle. Canın ne istiyorsan yiyecek. Canım ne iş Dünyada bir arkadaşı vardı, kardeşi vardı dünyada. O nereden geliyor? Ona cennet olduğunu biliyor. Ona gireyim böyle. Nerede o? Sekiz cennet var bak. Sekiz cennet var böyle. Her cennetin büyü büyüklüğü gidiyor gökte daha büyük mu deme böyle. Yedi kat gökler. Şimdi kulağa galaksiler var böyle. böyle. Birileri şirkarla mesai var böyle. Yani cennetin biri burada. Öbür cennet, kaç milyar üç yılı gider. Aklına geliyor arkadaşı, yahut annesi veya babası, kardeşi, hocası, öğrencisi kimse o filan cennette. Gidemene görüşeyim. Üç yılda girse, yalasın üç 5 milyar yıl gerek. Üç yılda girse bakma diyorlar. Emreye gidiyor mu? Uçlara gidiyor bile. Uçlara Uçarak gidiyor böyle. E, cehennete yer çekelim yok. E oturuyor ayağa uyuştu. Yok muhtemelen böyle. Uyuş yok. Bu şekilde ne isterse muhtemelen de. Herkes öyle böyle. Kimse tek kalmayacak orada. Çünkü mesela bazı erkek cenneme edecek hanım cennette. Bazı da hanım cennete, erkek cennette. Yani ters oluyor bazen de. Ne ocağında erecek de başı sındırla böyle böyle. Ama dünyada beraber olanlar, bir iyi geçinenler yine yani dert olacaklar. Süreyse kadar içeride böyle. Cennette ebanası yok derler. Silmek, sürmek, badana yok derler. Eşya temiz yok. Cenk toz yok cennette, toz yok cennette, tozsuz derler. Cennette lüş yok cennette böyle. ...toz, zerre, mikrof bu cennet. Böyle tertemiz... ...pürürük bir atak olur. <gülüyor> Cennette yenilmek <gülüyor> işe yok var. İsteydiği kadar. Kür almak uykusu yok. Şimdi dünyada... Kişinin ...iştahı var. Sağlığı yerinde. Videsi sağlam. istiyor, alma gücü var. Her imkanı var. Ama kendine zorla freni yok. Zorla bakma, zorla freni Zorla Tut bir fren böyle. Kaçma şey böyle. Yani çekiyor. Seyidi bir şey var böyle. Fren geliyor ama fıratı da fazla burada böyle. Muhtemelen. Neden korkuyor? Eee kül alırım ben muhtemelen böyle. Kül alırım diyor. Hele bazı hanımlar böyle. Yani güzelliği, görüntüsü bozulur diye muhtemelen. Aç gece zavallar zaten. Ezenle Kimi de küleden korkmaz ama doktor İngilizce izin ver muhtemelen. Sakın ha şunu şunu yeme şunu şunu yeme. Yasak alın muhtemelen Cennette şey dokunulmaz bende, almak yok böyle. Aynı vüce, vüce değişmiyor bende. böyle kulur ve şebeni en, kuma kütüm yiyin için kullan, yiyin kullan, serbest <gülüyor> Yiyin için, hemen şimdi reng Yer yemez, bir de daha böyle. Şifa bende, hemen gazanle geliyor. Deri deriden veya da germek şebeni. Renkli kokusuz güzel kokuttu tatlı bir gaz böyle. Şunun tamamını bilmiyor mideye. Neden mide insan bağırsacak? Sorun olacak. dışı nasıl gireceğim bunu böyle? Durma gerek. Döbreğe geçtiydi, durma gerek bu tarzda. Bak, çalışır böyle. Hani böbrek e, kalın bağırsa mide çalışmaz böyle. İdare olmaz böyle. Hiçbir savaşı yok ama hiç savaşı yok şanten, savaşı. Yani tüklük göze, bunun akıntısı, göz yaşı, kulaktan ter. Yok, ben, ben, ben. Yani terli bir salgı böyle. Bedenki pisliğe tozu, suyu atıyor, fazla atıyor bunları. Yani cennette teremek de yok, bunun akıntısı yok, haksırmak, öksürmek yok, gözyaşı yok, kulak tüylü yok cennette, idrar yok, tuvalet yolda cennette böyle. Uyku da yok cennette. Yok, ben, ben. Uyku da yok. Yani insan ne isterse Anılsın, yani işte bir tek, bir tek o yok. Öyle bir şey cennet vardır. Yani cennet tek yok yok böyle. Yani yok yok orada vardır. Hepsi var, ancak yani yok yok cennet böyle. Şi yok yok cennet böyle. Ne isterse vardır. Çünkü ne isterse öyle istir ki metekin mülkü kendi mülkü böyle. Kocaman sarayı, bahçesi, yani dünyadan on katı büyük bir yaşamı var Dünya 10 milisi en aşağı, onun katı dünyanın. O kadar büyük bir şey ne yapsın? Yapsın muhteremler. Var ya hızlı meselesi, hız meselesi. Şimdi i̇şte bir insan yaya olarak şey yürüse şey etrafında biraz böyle. En çok 5 kilometre yürür insan böyle. yürüş yapsa da en fazla. İşte 8'si 10 kilometre gider. Tavsiye bindi mi 50 kilometre en aşağı böyle. böyle. Uçağa mi 100 kilometre az bir insan zaten. E, Cehennemin hız, bir geçiyor. Onun için dünya nedir ki dünya, binde birinde duruyor demeden bana. Demek ki insan ne isterse bu teremler? olan ilisi ilişkilerin kişilerin dünyanın çok farklı mu teremler. doğum yok orada. Bir de. Sağlığı yok mutlaka böyle. Sağlığı yok tabi böyle. Yani ah, boşanma yok mutlaka. Eki kadınlar böyle. Bak, cennet'e baktığında böyle. Orada iyisi bedeninde böyle. Sağlığı anlamda böyle. O da böyle, salgı böyle, o mutlaka böyle. böyle. Yani sağlığı yok cennete. Boşanma yok cennete böyle. Yani farklı başka bir alem cennet böyle. Yaş aynı şeyde kalıyor böyle. Yaşlarda yok. 33 yaşında erkek kadın. Aynı yaşta, aynı boyda Aynı kiloda, tabii kilo yok orada böyle. Gerçek olmadığı için kilo yok orada böyle. Ama aynı yapıda kişi böyle. Aynı yapıda, aynı güzelliği, her şeyi güzelliği, her şey yerinde. Aradan bin yıl, on bin yıl, yüz milyar geçiyor. hep Aynı muhtemelen böyle. Uyku yok. Canı oluyor mu? Bak var böyle. Evliya ama ulamak suhabetleri. Ee, sahabe sohbetleri, peygamberlerin sohbetleri, onların ziyaretleri, kişi kendi çoğu şuna beraber toplanmaları, buluşmaları diye anıları böyle. Hele, muhtemel, hele mesela muhtemelinde, onların sohbetleri böyle, savaşa gidip girişleri böyle. Nasıl yara aldı, nasıl düşmanla savaştılar, şunlar bunlar oldu böyle. Hep anıları bunları mesela. Nuh Aleyhisselam mesela oturmuş sohbet ediyor böyle. Yorulmak yok. Teminler. Uyku yok böyle. Toplanmış milyarlar insan dinliyorlar. Ne anlatıyor? Gemiye bindiğini, gemi yaptığını böyle. Nasıl suların yerden kaynadığını, göklerin boşandığını böyle. Geminin nasıl altı ay suyundan kaldığını böyle anlatıyor böyle. Yani. Lütf Aleyhisselam, Lütf Kavim'in batışı anlatıyor böyle. Lütf Kavim'in batışı anlatıyor, böyle. Kavim batışı anlatıyor böyle. İbrahim Aleyhisselam oturuyor, toplumun şetafında milyarlar. Ne anlatıyor? Atışa atıldığını. Ya derler. Antimolar evet fiha yine orada var. Maatteun. <gülüyor> Dağın on dışında dağ ne isterseniz, Rusal, Nevstane olsun böyle. Ne i̇sterseniz, abi zamanla ates nefise doğacak mı devşerim o tereler bana. Şimdi bir insan güzel şöyle görüntü olan bir yere girse. Göl, deniz, aşık, orman, yeşillik, şey gibi böyle. Kişi öyle bir yere girse, otele, motela ya da hiva mesela gitsin kişi, öyle kişi çok bakar böyle böyle. Ama ne güzel, harika insan böyle. Ha bakar böyle. İlk günü böyle. İkinci günü biraz daha bakar, sonra bugün böyle alışır, böyle alışır böyle. Daha için bunlar demler. Artık önemli değil ki bunlar, normal işkence böyle böyle. Şimdi nefisli bir olacak, cenetli bir olacak öyle bir şaşkınlık, hayret, dehşet veriyor. O cennetin güzelliği fes kamaştırıyor. Hatırlığı ne istiyorsa var. Dünyada insan patlı dünyada. Kişi bir şey işi oluyor ama tek kişiye değişiyor dünyada böyle. Orada her şey mi karşılanıyor? Ne kadar geliyor an sonra? Ruhsal. Şimdi ruhsanlarlar. Manevi finizde ruhsal zevkli. Ruhu böyle. Ruhun istiyorsu böyle. O manevi sohbetler hatırlar böyle. Oturmalar, anlatmalar. Cennette namaz yok cennette. Namaz değil böyle. Tam Mustafa'da dalmışlar. Efendim en güzel bir yerinde e namaz geldi. Doğal namaz kıl. Bu da ne yapıyor? Kesiyor, yok. Kişi yok senden. Çekti biliyor. Aralıyor mu şey hep verecek. O diyor cennette böyle. Namaz yok. Hep dünyada böyle. Oruç da yok. namazı, yok. Hac diyor bir şey yok namazı namazda böyle. böyle. Yani Kuru okumak var muhtemelen. Zikrullah var. Bu bir kişi sihab değil de fiiz almak için okuyacak bunları böyle. Fiiz almak için. De. Yani sihab istemiyorlar. gelir sihabı bakıyor böyle. Genelde bakan benim muhtemeler. Okuyun da işte Allah şükürler bana daha sihab versin. Şunu versin yok böyle. böyle. Sırf fiiz almak için okuyacak böyle. Onu okuyacak. Bakalım inşallah muhterem cemaatimiz. Daha var konular ama. Bakın bu şey kısıldı. Rabbim inşallah hem nasip etsin inşallah. İnşallah Rabbinden dileyelim muhteremler. Yalvaralım inşallah. Hep beraber, beraber, orada, beraber olun. Orada olalım. Orada sabır yapalım inşallah. İlla tarif Fatiha.